bir kez daha bir Pazartesi sabahı daha birlikte olmanın tatlı gururunu yaşıyor musun? Tatlı gururla beraber tatlı bir huzurda yaşıyorum <gülüyor> Faiz. Hafif bir üşüme var mı? <gülüyor> Onu da üçüncü olarak söyleyecektim. Ön plana çıkartıp şımartmamak için soğuğu ama hakikaten... Soğuk. <gülüyor> Soğuk. E, tüm bu zor şartlar altında dahi e, yapmamız gerekenlerin ne olduğunu biliyoruz. Ey günler diyerek ilk haberimizle başlayalım. İsterseniz gazetelerin Bey. manşetinde çok önemli haberler var. Ben pazartesi size... günü olmasına rağmen önemli haberler mi? Evet Çünkü maalesef. Bu pazartesi gününde bir şey var biliyorsun. Bir, bir uyuzluk var. Bir terslik var pazartesi evet. gününde. Dolunay falan da var onun da etkisi olabilir. Halbuki ayın beşi olsaydı. Sevgili Sibel Kekilli maalesef. Ne olmuş? Ya... Kızcaiz'in bütün iç çamaşırlarını çalmışlar. Almanya'nın Hamburg kentindeki evine hırsız giriyor. Hırsızlar Sibel'in iç çamaşırlarını, bornozunu ve birkaç elbisesini çalıp kaçıyorlar. Sibel kekili evimde pek değerli bir şey yoktu ama özel eşyalarım, özellikle donlarıma çok üzüldüm dedi. Ne kadar rahat konuşuyorsunuz <gülüyor> Fahir ya. Ne diyeyim abi iç çamaşırı? İç da abi don ne ya? Ne diyeyim abi? Al çok özür dilerim. Sen <gülüyor> söylüyorsun işte ne diyeyim <gülüyor> ne diyeyim diye, diye ark arkaya soruyorsun. İçe maçında bir şey de illa yer o don dediği. Onu çünkü Türkçesi birazcık şey. kısa. Tamam özür berken, diliyorum o zaman yani. iç çamaşırları çalınmış. Ee, kız Jason burada üzgün ağlayan bir fotoğrafını da... Başka bir şey almışlar mıza Başka bir şey almamışlar zira evinde zaten çok da fazla bir şey yok. Bütün varımı yoğumu donuma e, iç çamaşırıma yatırdım demiş Sibel yaptığı açıklamada. Ya. Büyük geçmiş olsun. Tat kaçırır hırsız. Hırsız değil de don çalınması benim tadımı kaçırır yani. Ben bütün rahatsız olurum. Bir de o hırsız onları giyer miyer falan o daha rahatsız... Ne cefk alırlar anlamam ya. Bu tür insanlar var ya. O senin dedin, hırsız değil de o başkasının don donunu giyeni başka bir şey deniyor Fahir. Demek ki durumu yok ki yani hakikaten derler ya affedersiniz üstünde donu yok diye. Ne kadar kelimeleri güzel seçiyorsunuz üstünde derken gerçekten gurur <gülüyor> duydum Fahir. Rica ederim ben artık çok akıllı usul bir adamım biliyorsunuz. Evet don demenize rağmen diğer ee, içgüdülerinizi dizginlediğiniz için teşekkür ederim. Rica ederim. <gülüyor> bir önemli haber daha veriyorum. Buyurun Fahir. Sibel Kekilli'den nereden nereye diyeceksiniz Ebru? Maşallah diyorum ben size. Hayda. Sevgili Ebru, Artık o bir ana. O bir ana. 3 yaşındaki oğlu. 3 yaşında oldu mu oğlu ya? Maşallahı var. Hadi canım. Ya Allah Allah büyüyor ya. Bir çiçek de büyür, çocuk da büyür yani. Büyüdü 3 sene oldu mu ya Ebruşallı? O kadar oldu mu Akteş diyorsun <gülüyor> ama oldu. E, mamaların tariflerini bir kitapta toplamaya karar verdi. Kitabın adı ne? Mama tarifi. Beru'nun mamaları. Beru mu? Bero. İsmi. Aile içinde Bero diyorlar Beren'e. Ama yani bir genç kıza da ber, Bero demek de hakikaten bilmiyorum ne kadar derece yakışır. Bilmiyorum keşke kocasıyla ilgili bir şey. Gerçekten Halin Kayacan'a Halil Bebek diyorsun ama. Öyle bence daha üzgün oluyor öyle. Halin Bebek diyeceğine Halil Bebek daha Hı -hı. mantıklı bir şey. Bu çocuk biraz konuşacak böyle küfür edebilecek bir kısma geldiği zaman. O zaman işte Halil Bebek olduğunu <gülüyor> ispatlamış olur fayi küfür edebilecek bir yaşa gelip de... ilk küfürünü ben öğretmek istiyorum. Teşekkür ederim. ederim. Bu ben Ebru Çağlı Kocasının ismini koysaydı ya ya. Ney? Hurşit, neydi? Onun Harun, Harun. de değil mi? Harun. Harun neydi? Harun, Berun. Harun, Berun Harun Berun neydi? ve Berun'un mamaları. Harun'un mamaları. Çünkü <gülüyor> şey demişti benim bildiğim kadarıyla. Kocam, Ön önce, beyim önce kocam demişti önce kocam demişti benim hatırladığım kadarıyla ondan sonra düzeltme yaptı ya ne dedi evli yavrum dedi yavrum benim melek yavrum dedi o dedi Harun dedi bozulmasın diye öyle söylediydim dedi öyle deyince de Harun biraz şey olmuş rahatsız mı olmuş ha, zoruna gitmiş çok afedersiniz. isterseniz bir haber de siz verin Oktay Bey bir değişiklik olsun, bir, bir, değişiklik olsun bir güzellik olsun bir bir değişiklik bir şey bundan önce hiç e, bundan önce gelmiş hiç, miydi bilmiyorum ama hiç, hiç böyle de... üşüdüğümü hatırlamıyorum evet İzmirli bir mucit var biliyorsunuz. İzmirli mucit. İsmail İzmirli Bey. fil biliyorum ben. İzmirli fil Bahadır. İzmirli mucit İsmail Bey. İsmail Bey var. İsmail Bey bundan önce bir çok e... işe girdi, çıktı. Hiçbirinde tutturamadı ve sanırım ve icatlarda buldu şeyi, çözümü, mutluluğu. Bir takım icatları vardı akıllı icatlar diye. Akıllı evet. icatlar neydi bu icatlar bir Mesela hatırlatırsanız Mesela biyotek fal makinesi var biyotek İsmail fal makinesi Bey değil mi icatlarından Yani icadının insanların manevi check up yaptığını söyleyen İsmail Bey şöyle demiş Kafayı ilgili, net bir şekilde belirtmiş oldu böylece Geleceği söylüyor Nazarı ortadan kaldırıyor demiş Abi nazar öyle Makineyle kalkmaz ki ya Nazar bellidir ya ona kurşun dökmeden Nazar kalkabileyim mi akideş Nazar dediğin şey bilimsel bir şey ya tabii canım. Onu da böyle bilimsel bir cihazla ortadan kaldırmak o güzel olmuş mantıklı. ya belki de güzel olabilir Şimdi kurşun falan o biraz tabii böyle törensel bir havası var ama böyle o bir de suya döküldüğü zaman bir ses çıkarıyor. Tapas diye. Tapas mı? <gülüyor> Tapas diyor. <gülüyor> Saymaç diye bir akıllı icadı var İsmail Bey'in. İsmail Bey acaba adam gibi isimler koyamamış mı icatlarına? Ne abi ne var saymaçla Saymaç ne ya? Erke bile 10 kat daha iyi ya. E, erke tabii ki iyi. Hayır. Erke ile Saymaç'ı mı kıyaslıyorsun sen ya? Ne biçim bir konu? Erke dediğin şey yüzyılın yılın icadı. Hı hı. Hatta 1000 yılın icadı diyoruz yani. Erke ile Saymaç kaç bin yıllık insanlık tarihi vardı çok özür dilerim son bin yılın en önemli buluşu geldi 2006 senesinde Türkiye'den mi çıktı? 2007 2007, 2007 fahir ve Erke döner çıktıktan sonra yarın bir gün burada mahçup mahçup gezersin. Oktay bir şey sorabilir miyim? Sor. Ne tip ortamlarda yetiştin? <gülüyor> Enerjik ortamlarda yetiştim. <gülüyor> Teşekkür ediyorum. Saymaç dediğimiz şey define arama aleti. Allah Allah çok enteresanmış. <gülüyor> Biz ona i̇ki daha tane... önceden detektör falan diyorduk ama. Yok bu işte İsmail Bey'in icadı olduğu için. İki tane uzun metal çubukla evet. eriştiği verileri kutusuna iletiyor. Bir de kutusu var. Yani ne kadar hoş. İki çubuk ve bir kutudan oluşan bir... E... İki çubuk ve bir kutu. Akıllı alip. Yanlış anlaşılma olmasın. Bir buçuk kilometre karelik alanda... <gülüyor> ne var ne yok sayıp döküyor. Otuz metre derinlik içerisinde altın, gümüş, bakır, mezar... <gülüyor> <gülüyor> Vallahi mezar yapmışlar da Çok önemli değerlerimiz orada. Varsa keşfediyor demiş. Da niye mezara niye? Mezarda ya? kim yatıyor onu da biliyor muymuş? Biliyormuş. Burada Orhan Bey var. Onu şey yapmayalım, rahatsız etmeyelim isterseniz. Fır fır fır fır dönüyormuş. Mezarı niye keşfediyor? Acaba hani şey mezardaki mesela bir yüzükten. yüzük değil mi? Yüzüğe Yüzüklerle gömülüyoruz biz çünkü. Aldanıp da işte mezarı açmayın diye böyle bir uyarı vermek için mi? sayma böyle bir şey yüklemiştir. Uyarı vermek de birilerinin İsmail Bey'e bir ayar vermesi lazım o çok önemli. Bir tane eskiden şey vardı ya. Bundan Bir film vardı eskiden. 10 onu... sene önce falan. Ne? 10-12 sene önce yanılmıyor. Böyle bir tane çubukla bir adam şey arıyordu. Su arıyordu. O 10 sene. Onun gibi bir şey atın, o anladın. O Uğur Tündar'ın programından be, ben siyah beyaz kareler gözümün önünde canlanıyor. <gülüyor> Kaç sene oldu? Ve yıldızlar uçuşuyor şu anda. Kaç sene oldu o öldü mü ne oldu bir kazada mı öldü 15 oldu oldu 30 40. Onun ocağı. gibi bir şey bu yanlış hatırlamıyorsam saymaç Saymac. Say Ondan sonra mesela bir diğer akıllı icadı e, İsmail Bey'in İzmir'den derinlik ölçüme aleti. Bunun hmm. ne olduğunu herhalde hepimiz anladık. ne tipinden tip, e, derinlik ölçüyor. Ne tip bir şey? Bu boy verme gibi bir şey mesela denizde. ona gerek yok otur şeyde. Mesela <Gülüyor> boy ver denir. Öyle verilir yani. Bu da öyle toprakta. Bu yani toprak karada mi? evet. Kablonun uzunluğuna göre 30 metreye kadar derinlik ölçüyor. Abicim toprağın ne derinliğini ölçeceksin beni sinirlendirme. Yani... Belki kuyu gibi bir şeyin derinliğini kuyu ölçüyordur. Kuyu tipi bir şey diyorsunuz. Yani mesela bir şey var. Açıklık var. Açıklık dediğim kapak, o, kapak gibi bir şey olduğunu o, düşünüyorum. tipi bir şey evet. <gülüyor> Oğlum mesela bu nereye kadar gidiyor acaba diye bir dertleniyorsun sen. Evet. evet. evet. Ben manyak çünkü böyle şeylere benim işim gücüm yok bu tür şeylere dertleniyorum ben. Sihirli tel ve sihirli kilit. Peki buna ne diyeceksin? Sihirli tel ve sihirli kilit. Bu e, kulağa hoş geliyor. Çılgın mucit İsmail Bey zeka geliştirici aletler de üretiyor. Mesela sihirli kilit ve sihirli tel bu aletlerden bazıları. Sihirli kilit tıpkı bir ilüzyon oyunu gibi en önemli özelliği açılmaması. Gibicesine yani. Evet böyle bir şey. Ve son icadı aslında bunun için İsmail Bey'in... Bu e, kadar ıvır CV... sıvırı saydın değil mi? Benim asaplarımı bozdun sabah CV'sine sabah. Sihirlisine baktık kabaca. Şimdi e, açılmayan bir takım kapaklar vardır mesela. Cevap veriyorum. Evet. E, kavanoz. Kavanoz doğru. Yani mesela kavanozun içinde ne olabilir? Turşu olabilir değil mi? Başka ne olabilir? Reçel olabilir. Başka ne olabilir Oktay? Ne fayr acıktın mı? Yani ne kavanozun içinde ne? Sana ne kavanozun? Konserve olabilir mi? Konserve olabilir. Kutu kola. Kutu kola mesela. Mesela içecek şişesi. İçecek şişesi olabilir. Konservenin içinde olabilir. Onlar hepimiz. Bunlar mesela bazı kapaklar açılmıyor diye dertlenmiş İsmail Bey. Onun kolay var. Arkadan affedersin şeyin kavanozun popot kısmına böyle iki tane darbe yapacaksın. Böyle pıt pıt vuracaksın. Sonra pıt diye açılabilecek o. Püsh noktalar mı vermeye başladı? Ne bileyim ya. Kavanoz ve konser ve kapaklarını açmak için işimizi kullanmayacağız. Evet. Uğraçınlara e, bu buluşu söyleyebiliriz. Akıllı balık. Hmm. <gülüyor> hmm. Akıllı balık. Mutfaktaki her şey açıyor. En büyük özelliği o. Ne bu kayıp balık memodan sonra akıllı memo balık. mu? O senin dediğin memo? Doğru memo. O memo. O memo burası Texas Amerika diyorum. Ya da gibicesine. Kola şişesinden, kavanoz kapağını, konser. Ve Oktay var ya okumayı... Ye. Vallahi bak <gülüyor> mikrofonu fırlatacağım şimdi. Arada cam var. Efendim tırtıllı. Ya ne diyorsun? Adam sabah sabah. <gülüyor> tırtıllı ne demek ya? Yemin ediyorum, öyle anlatmışsın galiba. <gülüyor> <işte. gülüyor> <gülüyor> Tırtıklı. Ben sana her tırtıllı, şey... tırtıllı, tırtıllı, tırtıllı, vidalı, vidalı ve kutu halkalı. Öyle şey olur mu? Sapık sapık şeylerden bahsetme Kapakların açılması için ürettiği 7 fonksiyonunu açacak... ...mutfaklardaki açma derdine bundan sonra... Eminönü'nde satılır bir buçuk milyona yakın zamanda. emin Eminönü diyorsun ya? Maltep Pazarı desene ya. Malte Pazarı kapandı o yüzden Eminönü diyorum aklıma gelen. Doğru Maltep Pazarı Eminönü'ne taşındığı <gülüyor> için. Sende de öyle bir şey oldu. Öyle yani bundan sonra akıllı balık... Ee, balık olacak. ne balık ne bu balığa mı benziyormuş çok affedersin ya çok şş. güzel söyledin İpek. Ne? Al şu mikrofonu da önüne aç. Ben de burada arabulucu bulucu nego ne Ses orada ben hiç duymadım. Neden balık diyor? Neden, neden balık? Ne ne balığı çok özür dilerim. Ya neden siz... akıllı balık? Neden evet, akıllı? Bile. Şimdi bir kere neden akıllı sorusuna ilk başta cevap vermek istiyorum. Buyurun. Çünkü her kavanozu her şişeyi açıyor. Ben de açıyorum abici <gülüyor> Tamam Fahir sen de akıllısın o zaman Aferin sana Heh. Hadi bir alkışlayalım Fahir'i hmm. Sen de açıyorsan ne yap Abi bir kavanoz açıyor diye Recep de açıyor O da mı çok akıllı Recep kim abi <gülüyor> Recep. O kim <gülüyor> Şu Ege'nin dolaplarını <gülüyor> taşıyan Recep evet, mi Evet Ege'nin dolaplarını iki gardırobu sırtına yükleyen Ve ayakları kokan Recep O da <gülüyor> diyor ama her şeyi açabilir o Vallahi yemin fonksiyonu var mı Recep'in? Vallahi ben en azından sana gerekli fonksiyonları sayabilirim. <gülüyor> Sayma boşver. <bakayım>. Teşekkür ederim. <gülüyor> Şimdi ediyorum. balık şeklinde bir şey bu, kırmızı bir şey. Evet. Böyle... Resmi var mı? Var. Göster gö şey Gösterelim. Çok tatlı. Dinleyicilerimizle de paylaşmış şunu. Bakın şurada ha. İsmail Bey elinde tutuyor. Bir şey gibi. Ne denir? Foşet hani gibi. Pasta e, şekli yapmak da kullanılan şeyler Kalır. vardır ya. Hay kalıp Kalın. değil de böyle şeye Böyle bastırılır baskın. Üstünden kremayla isim yazarsın yani. böyle torba gibidir Hayır Ucundan... demiyorum ha, hayır, hayır ya Neyi diyorsun sen? Ya böyle hani şey olur e, Hamur olur Hamurun böyle basarsın üstüne Metal olur da eskiden Kalıp diyorsun ve yani Ve kalp olur ne bileyim deniz kabuğu olur ha, Balık olur mesela. olur mesela Oradan geldi bir Onun gibi bir şey ama böyle daha bir yataycasına e, Ve işte 7 tane de fonksiyon varmış çok yakında çok da açıkçası. piyasa. Erke döner birlikte piyasaya sürülecekmiş. Çok teşekkür ediyoruz. Ben onun fiyatını bir YTL'ye kadar indiriyorum. Teşekkür ediyorum. milyoncular milyoncularda olacak bir saat. Her şey. Bir şey var biliyor musunuz Anadolu'da? Hı hı, bilmiyorum maalesef. Oktay oh, Bey Her şey bir milyon. Öldükkenler var. Hiç görmedin mi sen? O zaman biraz da siyaset diyeyim mi ben? Biraz da siyaset de bakalım hadi Faiz. Siyaset gündemi çok önemli. Bu haberi böyle vermişler. Ee, Başbakan Erdoğan dün bir günlük çalışma ziyareti için İran'daydı. İran Cumhurbaşkanı Ahmet Nejat'la Erdoğan'ın görüşmesi iki devlet adamının arasındaki boy farkını ortaya koydu. Çok evet. enteresan. Çünkü boy uzunluğu 1,90 olan Erdoğan'la 1,70'in altındaki boy ile dikkat çeken Ahmet Nejat'ın buluşması objektiflere şu şekil yansıdı ve. Şöyle de bitiyor haber. Türkiye ve İran arasındaki ticaret hacminin yıllık 10 milyar dolara çıkarmak <gülüyor> konusunda anlaştılar. Yani Santim başına yaklaşık demek ki bir 500, 500 milyon, milyon dolar. Evet. Şimdi şöyle bir şey var. Ee, bu ne bir şey? Cumhurbaşkanı ile görüşürken. E, söyleyebilecek birkaç tane şey var zaten. Ya onun ya, fotoğrafı görülecek direkt. Vay derim lan kadın ya. Vay dey. Diyor öyle gibicesine bir yüz ifadesi ve el kol hareketleriyle. El şakası da yapmış gibi bir hali var. Evet hani ya. Değil mi sonrasında. Hani böyle vereceğim. omza vuran böyle magic touch dedikleri yabancıların. Böyle dokunmaktan böyle haz eden adamlar vardır ya dokunmadan konuşamazlar böyle eline koluna vurmaktan sen 2 dakika içinde sinir sahibi olursun. Doğru. Onu en son geçen hafta fot gazetelerde gördük biz. Öyle mi? Papa ziyareti sırasında. Öyle diyorsun. <gülüyor> Onların <gülüyor> fotoğrafı vardı ya. En şey yaptım. çok hoşuna giden fotoğraf. Onları sen ne yapıyorsun kesin? Onları odama, odama asıyorum ben ya. Hmm. Böyle küçük küçük fotoğraflar halinde. Papa ziyaretinden ne fotoğraflar çıktı ne hepimiz çok iyi biliyoruz. Çok teşekkür ederim. Ne tip ortamlarda yetiştiniz diye sormayacağım. O ne kaldı. yemişler bunlarla ilgili bir şey yok mu? Ne yemişler? Ne yemişler? Ne yiyecekler ya? Hani hep genelde yemekler ve neler yiyecekler. Vay, yemeklerle ilgili olurdu. güzel haberlerimiz var ama tam ne yediklerini bilmiyorum. Aç mı da göndü kaldı mı? Öğlen yemeği yedi canım benim bildiğim kadarıyla. Çünkü Öğle yani. almış buradan giderken Başbakan Erdoğan. Bu kafesleri orada bir şey diye ben tahmin ediyorum. Çünkü çok böyle bir şey değil yani gazetelerde. Geçir... bakınca mı o yemek? <gülüyor> Vallahi menemen yapmış gibi duruyor çok özür dilerim. Hep beraber oturup da böyle gazete kağıdının üstünde yiyeceklermiş gibi de bir şeyleri var. Yani Ahmet Necat böyle dur ben çok güzel yumurta yaparım falan deyip iki tane kırayım sana güzel diye. Öyle bir şeysi var. E, siyasi gündemimiz e, bu şekilde devam ediyor. Siz neler söyleyeceksiniz yorumlayacağınız başka fotoğraflar varsa buyurun bu yorumlayın. Aksi takdirde son bir dakikamız mı kaldı? Son bir dakikada boş konuşmamız gerekiyor. Dört pilottan da? UFO ihbarı diye bir şey var mı? Dört 4 pilottan. Dört 4 bu... pilottan. <gülüyor> pilottan... Tom o... pilotu dört subay UFO gördük bir süre radarda da izledik diye rapor yazmışlar. Kime yazmışlar? Şeye. Oktay önce keşke haberi okusan da. <gülüyor> <gülüyor> Eskişehir'de görevli 4 pilot var ya. Ha biliyorum. A4 pilot. <gülüyor> 4 Phantom F4 pilotu. Evet 4 Phantom S4. Bunlar şey mi acaba YouTube'da F falan diyorum, da F diyorum S anlıyorum Fay her şeyi yanlış anlıyorsun ya. Phantom'un neresinde S var çok affedersin Oktay. S4 pilotu diyorsun sen kendine bir tartışma yarattırıyorsun ortamı. 4F o... dedi sen 4S dedin. Oradan. Teşekkür ederim. İpek sizde tam belli ettiğiniz şeyinizi renginizi. Hey tamamen. Fahir gel ben seni biraz Sen biraz beni öfele. <gülüyor> o esnadı <gülüyor> İpek sende reklamları sonra. öfele. Hadi. Tamam. Günaydın Günaydın. Ay, ay, dın, dın, dın. Günaydın Günaydın ay, aydın Modern sabahlar devam ediyor sevgili izleyiciler ve hemen yanında Fahir Bey var. Fahir Üç. hoş geldiniz stüdyomuza. Yalan bilgi veriyorsun nokta. Ben senin yanında mıyım? Karşında duruyorum. Niye abi hoş geldiniz diyorum? vakur bir tavırla karşında. Efendim. Tamam Fahir. Efendim tamam Fahir. Tamam. Hadi Ofer, buyurun. Haber okuyacak mısın? Gazetemi okuyorsun. Sen bir haber ver ondan sonra ben bir haber vereyim. Tamam sen de ben bu şekilde devam edelim. O zaman seni uzaya götürmek istiyorum. Oh be. Oh nihayet aylardır bu teklifi bekliyordum senden. Çok teşekkür ederim. Ne zaman gidiyoruz Fahir? Canım bu tip teklifler e, o zaman şöyle söyleyeyim sana. Uluslararası Uzay İstasyonu Uİ. Astronotlara morallerini yüksek tutmak için özel ile çok özür dilerim sözünü kestim şu u ile evet bizim Eduba aynı dönemde kuruldu evet adamlar kaç karış yol gittiler. De. biz nasıl yerimizde her nasıl gün gazetelerde uyu bizim merkezimizden hiçbir Abi, haber bizde yok. var ya sadece lafta saymanlığı verdik sana başkan Ege yaptık ama benim çabalarım dışında da çok özür dilerim. Bir tane adım atılmış değil. Ben de sana çok bir özür diliyorum. soru sormak istiyorum. Ne adım Canlı attın diyeceksin. Canlı yayında diye. bu soruyu <gülüyor> sormak istiyorum. Ne adım Ne yaptın Fahir, Abi bir bence. kere organizasyon şeması çıkardım ben değil mi? Organizasyon şeması. Vay be. Ben sistem yaratırım. şeması mı? Sistemi uygulamak. Sistemi kontrol etmek. Bunlar senin, sizin görevleriniz. Senin şeyin neydi? Ailatları topluyor muyum? Şimdi Eduba var ya bizim. Edo Bonet. Edo 4 yol Usay Bilimleri <gülüyor> Akademisi. Dikkat et akademi. Akademi. Öyle o iyi, u iyi, iyi gibi bir şey değil. Akademi. Öğrenci olabilir miyiz? <gülüyor> Stajyer almıyoruz bu <gülüyor> sene ama seni yaz sezonunda alacağız. Tamam. Stajyer almıyoruz çünkü daha bir şey yok ortada. <gülüyor> İlerleyen aylarda olmasını umuyorum. Biz kendi çabalarımızla umarım bir şekilde İlk Amatör akademisyenler olarak biz <SSSSSSSSSSSR> Anladım, anlıyorum. Çalışmalarımıza Fahri. devam ediyoruz e, Şimdi morallerini yüksek tutmak için Astronotlara özel bir menü Hazırlamışlar Astronotların morali menüyle mi düzelecekmiş Sen ne tip bir şey düşünmüştün Onu gönderelim Para. Çünkü adam <gülüyor> uzakta kalıyor Evinden uzakta ayrı gayrı yaşıyor Ne yapacak onu diye sormayacağım istersen Onu da sen cevap verme zaten Neyi? Abi 6 aysan uzayda bana Orada Altay 500 e TL göndersene Affedersin, 50 TL gönderse gene ne? Gönderse derken orada harcamasına yönelik zaten fay. Burada <gülüyor> banka derken, hesabına mı yatırıyor? Rahat, döndükten sonra kafam rahat olsun. Diye zaten adam. bunlara şey deniyor, bankamatik astronotları. Bir şey yapmıyorlar... <gülüyor> Ama tıkır, tıkır tıkır tıkır yatıyor parası. Şimdi astronotlara yılbaşı doğum günü ve UY'ye yeni astronotların gelişi için yapacağı kutlamalarda yiyecek yemekler sıralanmış. Veriyorum hazır mısınız? Hazırız. Neler yiyecekler? Bir, şaraplı bıldırcın kızartması ki bence son derece yanlış bir seçim. Ne zaman olduğunu söylemişler mi? Mesela uzaya gitmeden önce, git, git, döndükten sonra falan filan diye böyle Abi, bir şey var. Abi orada yesinler diye orada. Ha, uzaydayken? Evet uzayda moralleri düzelsin diye. Şaraplı bıldırcın kızartması ki Peklik yapar ya bıldırcın Bıldırcın peklik <gülüyor> yapmaz ortacım bilakis Et değil mi abi bildiğin et Et de biraz yağlı olur mülayim verir Birincisi şaraplı olursa mide yanması yapar Öbür taraftan da çok öz, affedersin ee, Şey ortamında Yer çekimsiz ortamda son derece ters etkileri olur yani Dünyadaki gibi değildir şarap Uzayda bir hakikaten bir farklı duruyor teşekkür ederim. Devam ediyorum. Hakikaten deyince söylediklerini hepsine inanmamızı umuyorsan faile kapariyle ördek göğsü ki kapari kadar dünyada çirkin bir herhalde şey ne Ama o sebze desen sebze de biçtik bir, bir böyle küçük bilmiyorum. küçük salata ton balıklı salataya koyarlar özellikle minik minik böyle bezelye gibi gözükür de di böyle ağzına aldığın zaman insanın böyle lanet edesi gelir. Ters ters bugün ters böyle... bu vahir bugün ters <gülüyor> Çatallı ayıklamak Sen kapariye bakıyorsun ya ördek göğsüne baksan Neydi kaparili neydi Ördek göğsü yerine mesela bir tavuk göğse bence çok daha güzel olurdu aa, Ördek de çok lezzetli olur <gülüyor> Kaç kere ördek yedin nokta <gülüyor> İki Teşekkür ederim ben hiç yemedim ben de hiç Çok a çok a diyorsan tamam o zaman Tabii. Nasıl çok a Çin lokantaları yapıyor onu Portakallı Gibicesine portakallı biraz şey oluyor da Yavan gibi bir şey oluyor da bu kaparil iyi gerçi içemedim de e ee, ne devam ediyor diyor yediriyorlarmış. Riviera boyunca. usulü kılıç balığı. Kılıç balığı da hakikaten yavan bir balık yani. <gülüyor> ya, Ege hamsiye yavan diyor ya. Evet, hakikaten yavan olan hamsi kılıç yavan. balığı. Hamsiyi yavan demesinin tek sebebi var yeğenin. Ucuz olması, çok olması. <gülüyor> ve ucuz olması ben sana söyleyeyim. Ama bu bu mevsimde de hamsi güzel olur. Çok güzel olur. Ee, devam ediyorum. kereviz püresi ki onu hakikaten bu olarak... mü hayır, hayır onu hayır. yiyeceksin İpek <gülüyor> yiyeceksin <gülüyor> o tabaktakilerin hepsi biz yiyeceğiz kerevizi severim ben ama püresini mi sevmiyorsun garip geldi kerevizi siz nasıl ne tip bir şey düşünmüştünüz yemek olarak herhalde Aynen. Zeytinyağlı Aynen. yemek zeytinyağlı evet, yemek zeytinyağlı yani yemek patatesler böyle garnitürü var böyle havuçlar falanlar <gülüyor> filanlar daha çok havuç konur canım havuç konur adamın asabını bozmayın güzel olur <gülüyor> pişmiş havuçtu çok şey bir şey <gülüyor> ben sevmem onu tamam mı onunla ben çıkartıyorum o zaman ya bunları bana gönderseler astronot olsam ben. Ben astronotmuşum şimdi. Evet. Ya her şey ben yapıyorum ya. Şimdi bir böyle bir aşağıda adamlara bir güzel bir dürüm göndersem. Ne bileyim. Soğur soğur dünür. Dünür, dünür, dünür soğur. <gülüyor> ne demiştin sen? Dürüm dürüm. <gülüyor> dürüm soğur abi. Ya donan abi? dürüm çok zararlı bir şey. Saçma bir kere kıyık kıyık yapar damakta. Hadi çok özür dilerim Mikrodalga fırın ne zaman çıktı? Be neden çıktı? Hiç düşündün mü? Doğru. Astronotları düşünecek çıkarmışlar. <gülüyor> e yani lütfen fırını. ya. Onu en gözünden. Mikrodalga fırının nasıl sen sa saati fırfır döndürdüğünü biliyor musun? O mekikteki elektrik nereden elde ediliyor? daha ben şeyi her şeyi gördün. Her şeyi düşünüyorsun. Laf yeri gelince. hani. Bir <gülüyor> arkadaşım getirdi. Emin önünden almış. Böyle bir <gülüyor> şey, <gülüyor> e, la şey fener. Evet. Yanmıyor ama böyle fık fık fık fık sıkıyorsun elinde. O bir enerji oluyor, yanıyor. Böyle, o sıktıkça yanıyor. Mikrodalga Mikrodalga fırın. mikro fırında o sistemle pompalayarak çalıştıracaksın abi, o kadar. İşte zor bak, bir şey değil. Mesela bugün astronotlar rahat rahat dürüm yiyemiyorsa bunun, bunun sebebi, sebebi, sebebi mikrodalga uğramamış olmaları. Emin önündeki o çözüm de olmaz abi, bunun sebebi şey çözümü çok net. 2007 yılında piyasaya çıkacak olan ne döner gece? Erke. Er er döner gece. İşte bak çıktıktan sonra astronotlarda bir rahat nefes alacak. Onun yerine bir de tatlı olarak ne gönderiyorlar? Kuru kayısılı irmik keki. Kuru bir dakika, biraz çok malzeme olduğu için anlayamadım. Kuru kayısılı irmik keki keki. Onun yerine. İrmik keki ne ya? Abi cheesecake'in şey mi çıktı suyu mu çıktı güzel bir cheesecake. 20 kelvasını suyu mu çıktı cheesecake'in suyun bana ne ya çıkarsın çıksın. Biz ben... gibi 20 kelvası irmik deyince aklıma gelen Onu şey Onu herkes, herkes yapamaz var. abi. İrmik helvasını böyle ben sevmiyorum bir de çok fazla. 20 kelvası çok seviyormuş ha. Ne Kapereli ördeği sevmiyorsun? Bir şeyi sevmiyorsun. Ne kılıç balına yavan dedin? Kılıçbalığının ne hiç günahı vardı yavan diyorsun? Abi sen şey misin ya? Hayvan hakları savunucusu musun karşıma yoksa? Yoksa no, ben yiyecekleri savunuyorum. Vur, vurma misin, hayvanları ya? ya. Ha, abi çok güzel olur 20 kelvis. Sen niye? Kılıç balığında gene başka bir Japon mutfağında mı yiyemezsin? Ben kılıç balığını yemedim hiç. Ha, yemedim bir şey konusunda bakıyorum. Niye? Şakır şakır. Niye şimdi bak biraz hani? sonra. Kaç şu anda saat? Söyler misiniz? 01. Tamam. 9'a 9 var. Saat tam 9'da. Şimdi mutfakta evet. ekmek arası kılıç balığıyla biri dursa. <gülüyor> Yemin ediyorum i̇ki bir tane. lokma yersen bir ısı, Bir tadına bakarım bir iki lokma. Ekmeğin hatırına yersin diye Ekmeğin düşünüyorum Fahir. O da içindeki kılıç balıklarını çıkar ekmeği çiğden kılıç alırım. Kılıç balıklarını. Sen nasıl düşünüyorsun sen kılıç balığını? <gülüyor> Hamsi gibi, gibi mi bir şey değil mi? Kılıç balığı dediği şey biraz büyük oluyor fay. Ama ekmeği sen nasıl hayal ettin onu bilmiyorum. Biraz daha iri bir, bir yemek diye düşünmüştüm. Evet. Neyse afiyet bal şeker olsun. Yemekler teneke kutulara konularak al işte gönderir. en yaman şey. En yaman şey. Her, Her şey çok güzel bir teneke kutular kötü Cam kaplara konulması lazım. Tabii, Neden? Neden? Çünkü sağlıklı veya kullanılmış ve içinde yoğurt kalmamış kaplara. Yoğurt kabı yani. Onlara konulmuş. Çünkü onlar ziyan oluyor. Ya da margarin kabı da olabilir. Margarin kabı da olur Bak doğru. Siz ne, aynı otallarda mı yetiştiniz siz? <gülüyor> Abi bu kapları değerlendirmek lazım. Onlara koysalar güzel de lastikleseler. Paket lastiğiyle. Hiç açılmaz o. Hiçbir şey olmaz. Afiyet olsun canım. Ve bir yeri Muğla'nın Fethiye ilçesinde evet. e, devlet evet. su işleri görevlisi Feridun Bey ya Oktay. Ne oldu? Neye şaşırdın Biz. ya? <gülüyor> Tanıdık mı? Akrabalar evet, mısın? Hayır, Tanıdık mı çıktık? Devlet su işlerinin mi şaşırdın? Evet. Şaşırmadım, hayır yani. Aa dedim. Tamam, geri Demedim, vazgeçtim. <gülüyor> Tanıyorsun değil mi? Hayır, tanımıyorum. Niye aa dedin o zaman? Ya babam orada çalışıyor ya. O yüzden Senin değil. baban da tüm Türkiye'ye yani mal olmuş bir isim. Devlet çok su işlerinde öyle. çalışıyor. Evet. Devlet su işlerinden Feridun Bey'i o zaman kesin tanıyordur. Muhtemelen tanıyordur. Feridun Bey yol kenarında nesli tükenmekte olan bir Kızıl Şahin bulmuş. Vay. Muğla'da. Ee, bu son günlerde bir de ülkemizde pelikan. Evet pelikan çıktı bundan önce Bu son günlerde nesli tükenen ve Hatta hiç görülmeyen nesli olmayan Hayvanlar gelmeye başladı Bunlar... Muğla'ya mı tam onların sezonu çünkü. Sadece Muğla değil ya pelikan nerede çıkmıştı Kayseri'de mi Malatya'da mı Abi pelikanın Kayseri'de Ne işi var Valla öyle bir yerde çıktı turistik amaçlı geliyor Ilgaz'a gelmiş Kastamonu'dan <gülüyor> oradan geçmiş Kayseri'ye sucuk yemeye <gülüyor> Öyle bir şey herhalde. Kızıl şahini de işte Muğla'nın Fethiye ilçesinde bulmuş Feridun Bey. Evet. Uçmaya çalışıyormuş bu kızıl şahin. Çok mantıklı. Bu noktaya kadar çok mantıklı. Ama önce avcılar tarafından vurulmuş olabileceğini düşünen Feridun Bey şahini çevre gönüllüsü ve hayvansever Ali İhsan Bey'e götürmüş. Ya Oktay, <gülüyor> sabahtan beri şu şu radyoyu dinleyen insan bir İsmail Bey gördü. İzmirli manyak mucit İsmail Bey. Niye manyak diyorsun abi? Adam ne güzel şeyler yapıyor. Devlet ya. Su İşleri ve Muğla Fen İşleri Müdürü Feridun Bey ve şu ana kadar ne olduğu bilinmeyen ve sadece hayvanlara sempati beslediği bilinen Ali İhsan Bey. E doğru, hepsi doğru. Git araştır fire izliyorsan. Akrabalarını Git. buraya çok affedersin. Haber konseyi yapmaya utanmıyor musun Oktay? Aha bizim soyadı bir kere <gülüyor> farkladım. Ali ben öyle seçiyorum akrabalı <gülüyor> <gülüyor> Ali İhsan Emre'ye götürmüş. Ali İhsan Bey kızı Şahin'in üzerindeki onlarca kuş bitini fark etmiş ilk başta. Çünkü neden? Misin onu fark ederim. Kendisine bir hayvan nesi, nesü gönüllüsü. Evet. Değil mi? Fark etmiş. Bitleri tek tek temizlemiş Ali İhsan Bit Bey. Bit kırmış ha. Şahin'in üstünden. Evet. Ve şöyle demiş Feridun Bey'e dönerek ayakta çünkü Feridun Bey onun <gülüyor> yukarı bakıyorum ben canlandırırken. Bir süre daha müdahale edilmeseydi Ölecekti demiş Ondan sonra onu serçe ve bıldırcın yumurtasıyla Besliyorum demiş Kalsiyum eksikliği giderilmiş kızıl oh, içimiz çok rahat artık o oh, kızıl Başlı gövel ördeğimiz İsim vermişler mi? İsim vermemişler Aa. işte bu eksik zaten Mesela pelikan'a perihan ismini uygun görmüştük Biz geçen konuşmamızda Kızıl Şahin'e de şey Şahin desek ona kısaca Benim kuaförün adı da Şahin o da olur Şahin Artık uçabilecek durumdaymış Kızıl Şahin bir hafta sonra ormana bırakacakmış Ormana niye bırakıyorlar ya Nereye bıraksın abi şehirler arası otobüse mı istediği yere gitsin diye <gülüyor> <Termini> Nereye bıraksın <gülüyor> bırak. Ya abicim bu uçan nesneleri böyle bir yüksek bir yerden aşağı atmıyor muyuz? <gülüyor> <gülüyor> ne için şey? bu ortamlarda büyüdün Ve bugüne kadar uçan ne kaç tane uçan nesneyi yüksek ortamdan bıraktın abi, Soru bitmedi <gülüyor> Birkaç tane örnek verir misiniz İki mesela iki örnek verir misiniz Ya örnek veriyorum Mesela bir sinek yakalıyoruz. Ben mesela sinekleri yakalardım. Öldürmezdim mesela evde. Onları cama açardım. Aşağı atardım. Otomatikman cam böyle, dediğin şeyle yukarıda, yukarıda oluyor. Şimdi, yukarıda oluyor. Oradan oldu. uçarlardı. Örnek veriyorum. Eve bir kere de yarasa girmişti bizim. Onu bir havluyla yakalayıp yine aynı şekilde pencereden atmıştık. Ama o becerememişti. Yarasa mı? Uçmayı mı? Uçmayı becerelim. Çünkü gündüz gözüyle attık. Çünkü direkt... siz havluyla nasıl yakaladığınızı çok ayrıntılandırmadım. Üstünde bornozla attık çünkü. O yüzden <gülüyor> hayvan demek zoruna gitti. <gülüyor> nasıl üstünde? Neyin, neyin üstünde bornozla? Ya havluyla beraber attık. Abi çok iğrenç bir şey olduğu için biz havluyla beraber... Bornoz değil mi? Bornoz diye canım. Havlu. Hı. Baş havlusu. Evet. Senin çünkü başını sildiğin havluyu niye yarasaya değiyor değil mi? Bayağı bir iğrenç bir şey. Ne Baya... yaptınız? Bornoza yani... mı sardınız? Bornoza sarmadık. Oktay işte havluyla beraber attık. Hav havlu sabit. Ha ayrılmadı, ayrılmadı. hayvanla havlu aşağıya <gülüyor> Aşağı kadar <gülüyor> aşağıya kadar beraber serbest düşme neticesinde yaşanan tatsızlıklar. Ne kadar rahat hamletiyorsun ya? Ama e, çok yıllar hatta, önce artık. Hiç, hatta. Hatta. A, hiç mi vicdanın sızlamıyor? Beşicik Çok affedersin benim evime gece yarısı girip yatağın arasına giren ve beni çok affedersin aylarca şey stresi yaşatan o hayvanı ben az bile diye düşünüyorum. Yatağın arasına mı? Aha, yatağın arası. Çünkü odada 7 tane yatak vardı. Biz 7 cüceler <gülüyor> beraber kalıyorduk. Yatağın arası demedin mi Fahin? Abi 2 yatak olursa bir odada onun bir de arası oluyor. E aylarca mı kaldı hakikaten? Ha ya, aylarca kaldı gizli gizli. Giz o süre oraya böyle... aylarca gibi geldi değil mi? Hayır aylarca, aylarca, aylarca korkmuş. Korktum diyorum ya korktum. Gittikten mi? sonra. Gittikten Hı -hı. sonra yok serbest yok. düşmeye havlunun içinde maruz bıraktıktan sonra sen niye korkuyorsun ya? Abicim yaz ayı pencere Senin gücün yara yetiyor da ondan. O giren hırsız da öyle yapsaydı ya havlunun içine at atsaydın ya. Fırsatım olsaydı onu da yapardım. Hırsız, bu, bu uyurken İpek. Ne yapmış? Eve girmiş Hır, hırsız. Hırsız girmiş beni böyle bütün Aa. sırtlarımı öfelemiş. <gülüyor> öfelemiş. <gülüyor> Sabah bir uyandım. Aa çok güzel. Sırt ağırı sürüye attım. Çok güzel ya yatak falan. o hoşuna <gülüyor> gittiğinden hiç ses etmemiş. <gülüyor> ah. Ondan, Ondan sonra <gülüyor> havlunun içine sermiş. Kendini hırsız bırakıvermiş. Kendini. <gülüyor> o zaman ben de sana bir haber vermek Hadi istiyorum. Buyur, buna mukabil olmak üzere. Türkiye İstatistik Kurumu'nda çalışan Tui. memur Orhan Bey'i biliyorsun. <gülüyor> Yeah. <laughs> Evet bak ne kadar güzel oluyor ya bak böyle verince haber evet. ne kadar güzel oluyor. Hadi ona Orhan abi diyoruz. Orhan abi son 5 yılda ortalama ömrümüzün 3 yıl uzadığını açıkladı. 2000 2000'de benim Bunu girdiğim sene dedi. Türkiye İstatistik Kurumu adına mı yaptı Orhan abi bu açıklamayı yoksa onu söylemedi mi? Şahsi olarak kendisi çıkıp açıkladı mı? Ben Orhan abi'nin numarasını verim sen bir görüş Orhan abiyle Tamam. 2000'de 68.5 yıl olan ortalama ömür 2005 sonu itibariyle 71.3'e çıktı Fahircim dedi bana yaptığı açıklamada. Kadınlarda ortalama yaşam süresi ise aynı dönemde 70.9'dan 73.8 ile erkeklerde ise 66.2'den 68.9'a yükseldi ki bunlar hiç azımsanacak rakamlar değil arkadaşlar. Rahat mı olalım yani Rahat o yaşlara olalım. kadar yoksa ne yani? Huzur içinde diyor, yaşayalım. Uyuyalım. Diyor. Çok teşekkür ediyoruz Fahir Bey. Ee, Gündemi aktarttırmaya yardım biz de teşekkür edelim. Ben de çok teşekkür ederim. Sizde Görüşmek üzere. Görüşelim diyorum muhakkak. Hoşçakalın. Günaydın. Günay aydın ay, dın dın Günay aydın ay, ay, Aydın Oh, kamonu duymayınca olmuyor mu Oktay? Olmuyor Evet bir saati daha devirmiş olmanın verdiği e, <Gülüyor> devirmiş. Gerginlikle Devirmiş olmanın verdiği Haklı gurur ve e, soğukla. <gülüyor> soğukla mücadelemiz devam ediyor. Soğuklar kapıda sevgili dinleyiciler. Aman ha dikkat. Soğuklar, Siz bir iş yerlerinize falan giderken üstünüzü sıkı sıkı giyinin. Orada da çıkarmayın. Biz öyle yapıyoruz. <gülüyor> en son ilkokulda ben böyle bir şey hatırlıyorum. Soba veya karörüfer yanmayınca. Gocuk giyilir. Gocukla oturur da herkes. E, öyle oluyor zaten. Oktay. Ya da sabahçıysan birinci saatte mesela soba ısınmazdı. Hasan Efendi çünkü yakmamış olurdu sobayı. Hasan Efendi derken? bizim bir P.O. eksikti bugün programımızda. O da geldi. Tam oldu oktay. <gülüyor> Teşekkür ederim. Alay bugün öğrendiklerimiz Ferudun Bey, Ali İhsan Emre Bey, Ferudun Bey, ...ve bir ilk... ...Seylon Ercan. İsmail Bey var bir de. Deli Mucit İsmail. Teşekkür Hı -hı. ediyoruz. Evet sevgili Oktay. Bugün birbirinden değerli hediyeler dağıtacağımızı daha önceden duyurmuştuk. Öyle değil mi? Evet doğru. Elbette ki duyurmuştuk sevgili dinleyiciler. Bunları tekrar etmenin artık bir anlamı olmadığını biliyoruz. Peki bunun için bir yarışma yapmamız gerekiyor mu? Elbette ki evet. Ama nasıl bir yarışma Oktay? <gülüyor> Sevgili dinciler bugün yine bize telefon edebilirsiniz. Daha doğrusu sizden <gülüyor> telefon izliyoruz. Ne konuda? Daha önce hiçbir yere görüş bildirdiniz mi? Herhangi bir konuda fark etmez. Yani televizyon olur, radyo olur, e, sokak bir katılmış şöyle, olabiliriz. He, have you ever abroad diyorsun Can, yani. E, have you mı? ever lived abroad diyoruz. Veya have you ever really loved a woman? Yani mesela. televizyona çıktınız mı deseniz. Ben size soruyorum hiç televizyona çıktınız mı? Ben çıktım. Öyle mi? Neye evet. çıktınız? Çocuk programına çıkmıştım. Çocuk yani programı. Ne çocuk programıydı? Adı neydi? İzmir'i hatırlamıyorum ama TRT'de bir programdı. Evet. Halit Akçatepe ve Erol Günaydın da konuktu. Onlar da. Onlar Gelmiş şimdi oldu. oturuyorlar evde. Eşref Kolçağı'nın evinde ikisi de. Öyle mi? Aha. Ne çıkacağım be? Evet. Zıcacık Biz de bir aralar çıkmıştık. E, mükerrer defalar. <gülüyor> i̇zlemiştim ben sizi. O zamanlar izlemiştim. Onlar sayılmaz Fahir. Onlar sayılmaz canım. Amatör girişimler. Amatör girişim. Ama ben ilk çıkışım. Ben 1996. ...senesinde çıktım ilk. Hadi ya. Hadi. Ne Yoksa olarak yok. çıktın? Ee, i̇şte bana soru sormuşlardı. Ben de cevabı <gülüyor> şak diye yapıştırmıştım arkadaş. Hangi programa çıktın Fahir? Bilmiyorum onu seyretmedim de herkes beni görmüştü. Ama ben mükerrer defalar çeşitli şekillerde ve biçimlerde çıktım yani. Sokakta yürüyen adam, fikri sorulan adam. Ciddi mi? Tabii. De, hangi hangi konuda mesela fikir sorulmuş sana? Hiç tanımıyordu büyük ihtimalle sana fikrini soran Yok şey geldiler Arkadaşlık hakkında sordular Arkadaşlık hakkında bildiğim ne varsa çatır çatır söyledim İleri geri konuştum Abi Arkadaşlarımın hakkında konuşmam gerekiyordu Öyle bir gençlik programına Daha doğrusu gençlik programına çıktım Bizim... Tabii benim de gençlik dönemlerime denk geliyordu Ya benim çok acı bir hatıram vardır ya Acı hatıra hmm. acı hayat TRT'de bir program var mı telefonumuz <gülüyor> TRT'de bir program vardı Daha acı olacak program birazdan hiç merak etme <gülüyor> Oraya çıkmıştık biz okul olarak. Okul derken yani okulda işte ninniyecimizi attığımızda. Neyse onu ben sonra arayayım uzaktan. Alo. Alo. Günaydınlar efendim. Günaydınlar. Kimle görüşüyoruz? Ben Utku. Utku Bey. Evet. Siz daha önce bir yerden ben sanki çıkartacağım gibi. Tabii tabii ben hep arıyorum zaten sizi. Ya onu biliyorum televizyondan sanki gibicesine diye düşünmüştüm ben. <gülüyor> televizyondan Utku <gülüyor> yani bilmiyorum ki. Çıkmadın mı Utku? Yok daha çıkmadım. Hiç mi? Yaş kaçtı Utku? 24. 24 yaşındasın e ve televizyona canım. çıkmadın. Evet. Ben senin yaşındayken televizyondan çıkmıyordum öyle söyleyeyim. Yani boş zamanlarında girmeye çalışıyorum ama davet eden olmuyor ne yapayım? İrite edici bir tipin falan mı var? Efendim? Hani böyle bir tipsiz misin Bence yani? Bence efendim dedi. <gülüyor> İkinci bir kere daha zorlama fark Ya yani neden dolayı seni almıyorlar? Bence pırıl pırıl bir adamsın yani seni neden beğenmiyorlar? İnsanları rahatsız edici konuşmalarına falan mı rahatsız ediyorsun? Yani daha önceden çağıran olmadı o yüzden geri çıkış şey yapmadım Çağıran yani. olsa bugün giderim diyor musun yani? Aslında gerçekten şöyle bir şey var <gülüyor> Çok önemli bir şey yapmış olsaydım sanıyorum ki çağırırlardı Yok canım Hiç gerek yok Bak, Bizim... sokakta arkadaşlık üzerine bir şey sormuşlar Çok önemli bir şey yapman gerekmiyor yani, <gülüyor> hmm. yani Sen ne, bugüne kadar hiç görüş bildirmedin mi radyoya televizyon Bizim program haricinde tabii Tabii canım yani bu radyo televizyonun kurumuna bir e, görüş bildirmiştim Şikayet ee, mi ettin? Şikayet olarak geçti bu Hadi ya Allah Allah. Evet. Halbuki hiç şikayet etme niyetin yoktu senin Benim mi? E neyi şikayet ettin? Ee, bu akşam belli bir saatten sonra yayınlanan e, yarışma programları oluyor ha, Ben de şey diyeceksin zannettim Akşam belli bir saatten sonra televizyonda Kırmızı Nokta filmler oynatıyor Yok vardı. yok yok <gülüyor> Onları, Onlar senin yüzünden kalktıysa var ya Çok hakikaten Çok, yani çok gencin ahını almış olacak Kırmızı noktadan biraz memnun gibi sen ne şikayet ettin onu söyle. Net pro program ismi ver bize. Yani bu Hmm, nasıl anlatım size? Yarışma programı? Yarışma programları var işte şu kelimenizde işte i̇ki, iki üç harfi falan çıkıyor. Onların lütfen tahmin edin filan diye bir ha böyle cep ha. telefonundan arıyorsun evet, da evet, ha. saçma yarışmalar var. İşte sadece onların... sadece 3 dakikanız kaldı. Evet, <gülüyor> evet. bir il yani son harfi ne? Il harfi <gülüyor> A. <gülüyor> mesela imsa yazıyor bilemiyorlar hayvan mesela imsa bir harfi çıkmamış oluyor. O yarışma diyorsun değil mi? Evet o yarışma. Evet ya nasıl bilemiyorlar? Ben de çok şikayetim onun Ben de. e, bir defa yarışmaya zaten başvurmuştum. Katıldın değil mi? Onu <gülüyor> soracaktım. <gülüyor> gerçekten çok büyük bir hataydı zaten. Katıldım. 25 konteri yatırdım diyorsun yani. 25 35 kontörüm gitti. Oo, o yüzden bir şikayetçi de, oldun sen. Lan, ya çok iğrenç bir şey gerçekten. Böyle bir görüşüm yani en azından yarışmanın zor cevabını biliyordum ben. Çok safsın biliyor Çimşah musun? Olduğunu gerçekten, biliyor yani. gerçekten çok safsıma geldi ve kızdım çok kızdım. Çünkü bir iki saniye cevap hakkı tanıdılar bana. Ve daha ağzımı açmayı fırsatlamadan telefon kapandı yüzüme. İşte sana fazla yazmasın diye mi? Ülkü <gülüyor> ihtimalle Utku ondan kapatmış. Gerçekten çok Belki de kötü. senin telefonun kontörü bitmiştir. Bu hiç aklına geldi mi? Yok daha yeni yüklemiştim 250 Peki, kontörü. Peki Utku sen şikayetini ne yönde yaptın? Yani 2 saniye şu anda söylediğin gibi mi şikayetiydi? Yani ıı, insanları kandırdıklarını düşündüğüm için yaptım bunu. Peki. En yakın zamanda biz de şikayetini Anladım. alıyoruz ve gerekli yerlere yeteceğiz Utku. Duyarlı Utkucum teşekkür ediyoruz teşekkür sana. Ediyoruz, teşekkür ediyorum. Artık kısmetini başka alanlarda deneyeceksin. Tamam. Demek ki yarışmalar sana göre değil, herkes kendine göre bir şeylerde. İşte ne yapalım? Kısmet olmadı kısmet. Kısmet. kısmet, kısmet. Teşekkürler şey. Utku. Kısmet. Hoşça, hoşça kal. kal. Teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. İyi günler. Ya Utku'nun verdiği cevaptan acaba yanlış mı anlaşılıyor <gülüyor> yarışmamız diye bir endişe kapladı içim. Şikayetleriniz diye yarışma mı olur ya? Şikayetleriniz diye yarışma olmadıysa. Şimdi herkes de. öyle anlamayacak yani herhalde. Lütfen. Biz görüş bildirdiğiniz, sokak röportajlarınız. Biz bir kere işte bu liseden bir grubu topladılar. TRT'de bir gençlik programı var diye. Evet. Ee, ondan sonra götürdüler bizi şeye. Götürdüler stüdyo sizi stüdyoya. Stüdyo diye bir yere götürdüler bizi. Stüdyo, stü, stüdyo 86. Woo! Evet. <gülüyor> Fay kaç doğumlu olduğunu ortaya çıkıyor. Yapma böyle şeyler. Oktay Öl, o konuya 50, 50 geleceğiz 50 o zaman. Ben oldum. özür dilerim. Alo diyeceğim. Alo. Alo günaydın Arhan Fendi. Günaydın. Kiminle görüşüyoruz? E, ben Oya. Ben Oya. <gülüyor> ne iş yapıyorsun Oya? E, mühendisim bir yerde çalışıyorum. Bir, Otomatik mühendisi mi? mühendisi? E, makine Vay be. Vay be bir sürü şeyin arasında e, yani bir sürü şeyin demeyeyim de artık ne bir sürü erkeğin arasında e, yetişmişsin yani. Evet hala da hatta gidip geliyorum master yaptığım için birazdan da derse gireceğim ne, hatta. mı oldun? Görmeden ben edemiyorum oldu bu biraz. adamları. <gülüyor> Evet, televizyona mı çıktın? Nereye çıktın? Şimdi şöyle e, kaçak İstanbul'a gitmiştim. E, kameralar geldi. Misali Misali Maalesef... ya, ya o o <gülüyor> kadar hızlı. Kaçak İstanbul'a Yani ailemin haberi olmadan bir e, gezmeye gitmeye kalkışmıştım. Anladık canım insan ticareti yapmıyorlar herhalde İstanbul E Ondan sonra fon da gözüktüm. Hatta neredeyse <gülüyor> e, mikrofon uzatacaklardı. Kaçtık. Canlı yayın mıydı peki? Ee, onu bilmiyorum açıkçası çünkü kaçmakla meşguldük <gülüyor> Doğru tabi, Konu falan neydi? Bir en azından onu sorsaydınız. Hiç ne bilmiyorum. Ancak kaçmayla meşgul oldum ben e, o çıkmış ara. mı peki? Ee, Arkadaki bu bir kızlar ne? Bir NTV falandı galiba. Bir süre korkuyla takip ettim. <gülüyor> <gülüyor> Ama evet. bir şey gözükmedi. <gülüyor> Sen de çok saf mısın? Niye o kanalı seyrediyorsun ki? O kanal olduğu zaman hemen çevireceksin. Aa öbür kanalda çok güzel bir film var. Onu seyredelim. Ama şurada şu dizi var falan diye. Ailem zaten şehir dışında. Ben kendim takip ediyordum. Acaba çıktı mı diye. <gülüyor> Peki ailen... Le beraber yaşamıyorsun şu anda? Aa hayır. O günden beri görüşmüyorlar çok da. Ailesi evet. reddetmiş o yayı. Biliyorlar Bizim mı? Bizim öyle kızımız peki? yok demişler. Şimdi biliyorlar. O zaman hani söylememem gerekirdi. Gidecektin. Erkek yani. arkadaşınla buluşmaya gittin İstanbul'a değil mi o ya? Yok, gezmeye gitmiştim de final döneminde. Erkek arkadaşınla gezmeye gitmiştin diye sorayım o zaman. Yok, Niye? iki kız arkadaş gitmiştik. Niye gitmiştiniz? Erkek İstanbul <gülüyor> <buluş> <gülüyor> Niye, Niye İstanbul'a gitmiştiniz final döneminde? Eğlence olsun Zaten kalacaktım o finalden. Bıraktım, gittim. <gülüyor> Çok teşekkür ederiz Zoya. Gerçekten hepimize örnek çizgünlük. oldun. Çok güzel. <gülüyor> Hakikaten çok güzel örnek. Ama okulumu da bitirdin ve bugün çok başarılı bir mühendissin. Evet öyle. <gülüyor> öyle diyelim en azından. Gençlere çok güzel örnek oldun. Teşekkür ediyoruz Zoya'cığım. Oldu iyi günler. Oldu size de iyi günler. günler. İyi günler diyerek devam ediyoruz ve kapatıyoruz. Kapatmıyoruz. Allah, ne yapıyoruz? Ben şu şeyi anlatamayacağım mı ya? Ya anlatacağım. Reklamlar gelsin. ondan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Çok üzgünüm. Günaydın. Günay ay ay dün günay ay ay, ay sabahlar devam ediyor sevgili dinliler telefonlarınızı bekliyoruz. Radyo ve televizyonlarda görüş sorulan hatıralarınızı istiyoruz sizden bugün. Oktay var ya o kadar bir tuhaf sordum ki soruya daha Hadi önce ya. radyoya veya televizyonda çıktınız mı? Tamam, Teşekkür ederim. Tamam özür dilerim abi. Sen en güzel sordun. Bak altımızdaki <gülüyor> dinleyici Senar mı sadece Alo. Alo. Efendim günaydın. Günaydın Merkez. Seninle görüşürüz. Ben şansal. Şansal. Evet. Şansal Bey'le işle uğraşıyorsunuz. Ben öğretim üyesiyim. Öğretim üyesisiniz. Ayıptır sorması nerede? Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi. Güzel Sanatlar Fakir. Aa sanatçısınız yani o zaman. <gülüyor> Sanatçı değil, tasarımcıyım. Tasarımcısınız. Ama o olsun, o da bizim nazarımızda bir sanatçıdır. Aşk olsun Şansal Bey. Biz de çünkü çok affedersiniz bu konularda biraz mal gibi olduğumuz için... ...sizi böyle tepemizde taşıyasımız geliyor. <gülüyor> sağ olun, sağ olun. Şansal Bey, ben sizi daha önce televizyonda gördüm. İzleme fırsatım bir oldu. Evet. Birçok kereler. Siz kendini ağzınızdan anlatın isterseniz. Ee, bir sevgililer günüydü. Evet. Ee, Ak merkezde dolaşmaya çıkmıştık. Hani kanallar ellerine kameralarla görüş almak için halkın arasında dolaşırdı. Evet. Genellikle de insanlar şey yapar hani konuşmaktan çekinirler ve uzaklaşmaya çalışırlar. Siz de hastasısınız galiba. De hastasıyız tabii. Peki Ondan... siz yalnız mıydınız o sırada yoksa? Yalnızım. Ha. Evet sevgililer gününde yalnız yalnız çok affedersiniz. Herhalde hediye bakıyordunuz sevgilinize veya Klasik. arkadaşınıza. Klasik. Evet. Ondan sonra dediler ki Kanal E. Bu aralar CMBC ile birleşmemişti daha o zaman ama. Evet. Ee, ekonomi kanalından dediler ki hani, sevgililer ile ilgili görüş isteyeceğiz. Konuşurmuşsunuz. Tabi dedim ama yani burada olmaz hani, e, Ak merkezinin içinde değil de bir dükkana girelim dedim Arka fon böyle ürünler olsun Alışveriş yapan insanlar olsun Çok daha etkili olur dedim Adeta bir yönetmen edasıyla evet. Hemen sanatçılığınızı ortaya koyarak evet. Yani. Evet. Adamlar heyecanlandı hani Süper dediler hemen girelim Orada Dünya Gençlik Merkezi vardı En kalabalık yer orasıydı Girdik oraya. Evet. Onlar da şaşırdı. Arkamda kameralarla beraber Dünya Gençlik Merkezi'ne gittim. Sizi bir şey zannettiler yani. Öyle <gülüyor> diyebilir miyim? Sizi böyle bir hani önemli bir şey zannettiler. Kesin. Gerçi evet. siz önemlisiniz tabii de. Evet. Evet, onlar bilmiyor tabii o sırada. Ondan sonra ee, işte geniş açığı bir şekilde bütün malları aldılar falan filan. Onları da sen yan... söyledin tabii Şansa. Biz onları öyle biliyoruz. Tabii. Buradan Şunu, geniş açalım alttan biraz şey verin diye. Evet. <gülüyor> Amor verin, evet. <gülüyor> Sanki orada karşılaşmış gibi benden görüş sorular. Dünler sevgililer gün hakkında görüşlerinizi alalım. Ben şimdi şey dedim. Nasıl ki dedim, işte anneler günümüz var, annemize hediye alıyoruz. Babalar günümüz var, babamıza hediye alıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Bu da kapitalist sistemin sevgililer hediye satmak için bir oyunu dedim <gülüyor> <gülüyor> Bazı etkilileri apar topar bizi çıkardılar tabii <gülüyor> Derdest ettiler. Yani. Peki canlı mıydı program? E, banttan verdiler ama, hani ben vereceklerini pek pek beklemiyordum ama banttan verdiler sonra. Demek ki adamları nasıl hasta ettiysen. <gülüyor> ondan sonra zaten işte CNBC şey oldu. Tamam mı? Ekonomiye verdi. Ondan sonra. Ekonomiye verdi kendini. İkile olmadı onlar. Evet. Çok teşekkür ederiz, sağ olun şansım. Evet, Peki sağ. sevgiliniz var mı şu anda veya evli misiniz? Eşiniz? Evli ve bir çocuk babasıyım. Aman efendim, tebrik, tebrik ederiz, tebrik ederiz, yapıyoruz yeğenimizi <gülüyor> <gülüyor> öpüyoruz. <gülüyor> Ben Keşke böyle de. bir radyo olsaydı. <gülüyor> tamam. Çok teşekkürler şansal, evet, saloş vay, vay be, be şansal vay be. Öyle bir anlattı ki, yemin ediyorum böyle şiir gibi adam ya. Yemin sanatçı abi sanatçı. Her dalda sanatçı, grafik olsun, söz konusu edebi ya adam ede akıtıyor ya. Ağzından şakır şakır şakır. Böyle ağzım açık dinledim ya. Ne kadar şanslıymış ya şansal. Şansa yani. bence eşi de çok şanslı, şansal gibi bir kocası olduğu için. Hatta çocukta şansal gibi bir babaya sahip olduğu için ekstra şanslı. Akşam herhalde bir yemeğe davet ederler seni bay. Tahmin Akşam. ediyorum. Şöyle bir şey var abi. Şimdi hani mesela banttanmış da yayın sonradan yayınlamışlar ya hani evet. tahmin etmiyormuş. Evet. tam tersi ne bir şey oldu. <gülüyor> ee, şöyle oldu. Biz işte okul olarak bir e, stüdyo programına gitmiştik böyle sınıf arkadaşlarım, işte diğer sınıftan arkadaşlar falan filan böyle. Ondan sonra konuşuyoruz. Konu da Efendim çok ciddi söylüyorum konuyu Bir uydurma bir şey yoktur e, Duygusallık mı? Gerçekçilik mi? İlkokulda siz bu tür şeyler mi konuşuyordunuz? <gülüyor> <o kadar? gülüyor> İlkokulda canım eşek kadar lise öğrencisiyiz İlkokullarla ne işiniz var? Ne ilkokulu? Hayır ilkokul demedim ben o Hasan efendi <gülüyor> ilkokul o soba mevzusunda dedim Orada bitti diye. mi o? Tamam. Orada kapandı o liseye geçtik şimdi o Ondan sonra gittik herkes Böyle 15-20 kişi var Evet. E, TRT'de çıkacak bir program. Herkes görüşünü söylüyor. Sırayla değil tabii söz isteyerek. Ben bir saatlik program 40 dakika hiçbir şey gelmedi <gülüyor> programda. Ya dedim şuraya geldik. Bir şey söyleyelim bari. El kaldırdım ben ondan sonra şeylerim işte Görüşlerim ne varsa artık konuyla alakalı <gülüyor> alakalı alakasız söyledim. Ondan sonra Orada ikide bir şu ellerini şaklatırsa. <gülüyor> ya çok üzülüyorum Fahir o yüzden. Hala içimde bir yara duru. İşte yayın günü geldi. Şartı geçtik televizyonun başına. Kesmişler ha. abi benim konuştuğum yeri. Valla. Bir Demek tek bir ya. ayrıntı var. <gülüyor> Beşinci dakikada. Bir ayrıntıda görünmüşüm ben böyle bir bakıyorum konuşana. O sırada ben hani acaba ne konuşsam ya? Bunu da bu, Ama bu görüşü abi, de o çocuk söyledi. belli ediyor. Onu da bu söyledi falan. Bak şansal nasıl adam? Şakır şakır. Sen orada şimdi... La la la benim aklıma bir şey gelmedi diye Biraz şey konuşmuşsundur Çok özür dilerim. Boş konuşmuşsundur. E herkes boş konuşuyordu Fahir. Bir ama tane kız vardı. Böyle yapmıştır duygusalla. <gülüyor> Gerçekçiliğe böyle yapmıştı. Onun hepsini almak istiyorum. Ayak Soru. ayaktaydı üstelik. Kolormatik ayak gözlüğün var mıydı? <gülüyor> vardı evet. Teşekkür ederim Gerçekten başka sorunu. Ne var abi? Ne olacak kolormatik gözlük olsa ne olacak? O dönem çok popüler bir şeydi. Öyle mi? Kolormatik gözlük. Ne sen bana acı gibi <gülüyor> öyle öyle diyorsun ya. Gözün bozuk olamaz mı? Hayır gözüm bozuk biliyorum ama <gülüyor> kolormatik gözlük. halinde bozuk onu bilmiyordum herhalde. <gülüyor> Ya Artık. benim ilk televizyona çıkışım zaten ilkokul döneminde oldu ama seninkine benzer bir Sen atıl. Aslında o yaştaki çocukları çıkarmamaları lazım ya. Ben zaten çıkamadım abicim. <gülüyor> i̇şte ben de ben yarışmacı olarak katılacaktım bizim okuldan. Ee? Seçildim. Sonra beni yedeye aldılar. <gülüyor> sonra orada çok üzüldüm ben. <gülüyor> yedeye almak ne demek ya? Sonra jenerik sonra... akarken arkada gözüküyordum. Ona bir orada bir toparladık durumu. <gülüyor> bir dakika ya kim seçti? Okul büyük konsey seçti Dur Bir dakika bizim. onu dinleyeceğiz. Bir alo, alo. alo, günaydın. Günaydın efendim, kimle görüşüyoruz? Ee, ben Ayhan. Ayhan Bey, sizi kısaca tanıyabilir miyiz? Ne işle uğraşırsınız? Yaşınız ee... kaç? Evli misiniz? Çocuğunuz var mı? Teşekkür ederim. <gülüyor> ne işle ilgilendiğimi söylemeyeyim. Karanlık işler çünkü zaten konuyla ilgili de o yüzden aradım. Allah Allah. Ben daha önceden televizyona çıktım. Bir şaklamaz doktorun yanında çalışıyordum. Evet uygun olmayan tedavi uyguluyorlardı. Ben de işte bu kameramanları kovalamakla görevliydim. O nedenle gerçekten mi ya Ayhan? Evet. Kameramanları kollamakla derken yani hani uğurlu... kovalamak gibi olabilir ha, kovalamak. mi? Hayır hani hep görüyorsunuz ya böyle ee, kameraları koluyla falan aşağıya indiren, iten, kakan tipler vardı. Onlardan hmm. biriyim ben. Demek kardeşim. Demek o sen misin? Bütün programlarda senin üzerine geliniyor yani o tür programlarda. Evet yani aslında hakım yeniliyor. Ben bana verilen emirleri yerine getiriyorum. Hmm. E, <gülüyor> peki tam olarak yüzün çıktı mı herhangi bir programda? İşte çıktı tabii. Genelde benim yüzüm çıkıyor. Doktorun yüzü çıkmamıştı o zaman. Peki şimdi ne işle uğraşıyorsun? Çok affedersin. Şimdi polisten kaçmakla meşgulüm. Şu anda bir, büyücün, yok. bir büyücünün yanında çalışıyoruz daha sonra. Aynı şekilde oradan da ihbar alınca kaçıyorum ben de. Ama size başarılar diliyoruz. Ee, <gülüyor> teşekkür ediyorum. Sonraki... Demek Ankara'da da büyücü var yani. Evet var. Çok teşekkür ediyoruz Güzel Ayhan. Ediyorum. İyi yolculuklar diliyoruz. İyi Sen... çalışmalar diliyoruz. Çok size. teşekkür Hayırlı yolculuklar diliyoruz. <gülüyor> Sağ olun hoşçakalın. Ya işte... Bana pek inandırıcı gelmedi. Bende aslında şey gibi geldi. Ses biraz sandık oldu da bilmiyorum tipten herhalde. Bir kamerayı lan sesiyle aynı ses miydi? de <gülüyor> <İkinizle> inanmamışsınız <gülüyor> yani. <gülüyor> Teşekkür ederim. E sen niye bir dakika şimdi seni kim seçti? Ondan sonra yedeği alan kimdi Fahir? Bak bu da senin içinde bir Abi yaraymış. işte okul konseyi seçti. Okul konseyi mi vardı senin okulda? Bizim ya? Evet öyle bir monarşik yapımız vardı bizim okulda. Kimdi kral? Ee, kral ve e, onun temali. Ya Öğrencilerden biri Öğrenciler. Ben o dönemde kooperatif kolunda gösterdiğim üstün başarılardan dolayı hem de gösterdim. Aynı zamanda derslerimi ve ticaretle de gösterdim başarıdan dolayı. Öyle bir seçilmiştim. Ondan sonra işte, sen temsil edersin bizi diye. Sonra o kooperatifteki yolsuzluk olayları. işte mısırlar yenmiş, gazozlar içilmiş hadisesinden sonra. <gülüyor> herhalde orada birileri demek ki şey yaptı. Bu heriften zaten adam olmaz falan diyerek. O ciddi olay yalnız. Ve evet, ya, benim ticaret hayatımı çok etkiledi o. Çok, sen, e, sana bir yer emanet ediliyor Fahir. İçinde mısır olan ne gazoz olan. Oğlum, sen, sen affedersin 10 yaşında çocuğa 11 yaşında çocuğa ver kantini. Ee? Orada da mısırla gazoz var. Biz de zannettik ki bize bel, bedava gibi bir gibi cisnediniz. <gülüyor> siz derken anladığım kadarıyla anladığım kadarıyla bir çete oluşturmuşsunuz siz. <gülüyor> ya <gülüyor> biz de... biz de zannettik ki falan diye konuşulan. Ya da. ilk başta şey demişlerdi ondan bu açılan mısırları yiyebilirsiniz demişlerdi böyle büyük poşetlerde geliyor. Kim de kim dedi size bunu? <gülüyor> Mısırcı o mısırı getiren adam kamyonla. Işte öyle mısır satılamıyor ya. Biz onları yedik. Onlar da çok fazla patlamamış neyse. Elçi şey olunca da biz bunlar da patladı deriz falan diye öyle bir düşünceyle başladı. Biraz abartmışız. 2-3 günde bayağı bir 10-15 tane paketi yemişiz. Bir de biz arkadaşlarımıza falan da şey yapıyorduk. Gele gele. <gülüyor> <hiç> <gülüyor> <keş komporatifi>. <gülüyor> ne kadar büs bir, bir şey ya. Valla öyle güzel günlerdi. Ne oldu ondan sonra şey, e, yarışmadaki karar vericiliğin düşürüldü mü Maalesef tarafından? ya, Maalesef büyük konsey. Orada çünkü ben kızağa alındım. Öyle olunca otomatikman da yarıştan. Yani ben de aslında Kaybetmedim Rakiplerim yani beraber olduğumu kaybedince ben de hükmen kaybetmiş sayıldı. Teşekkür ederim. O, o herkesin başına çoğu zaman geliyor falan ama mısır satılması da bir enteresan yani kooperatifte. Evet. Siz, <gülüyor> siz ne tip bir şey düşünmüştünüz onu satalım. Mesela yeni nesil zamanında ne satılmış? İpek Salon'a dönüyoruz hemen. Ee, yeni nesil yoktur. kooperatifler. Yani bizim kooperatifimiz vardı bir ayrı kantinimiz vardı iki ayrı. Kantini evet. özel kişi işletiyorduk. işletiyordu? Kantin, öğrenciler işletiyordu. Hayır, kooperatifi başında bir... Yani öğretmen sorumluydu. He. İşte iki tane nöbetçi öğrenci olurdu. He. Her gün ama ne satılıyordu hiç hatırlıyorum. Simit vardı. Ama oraya simit geliyordu. Evet, evet bizim de Hemen de tükenirdi. Bizim. Simit satılıyordu. O simitin susamlarını yiyebilir işte kooperatifte duran çocuk. Çok iyi. Bunları işte biraz geç söylediniz. Ama benim şu anda kafamda başka bir soru var. Bizim dinleyicilerimiz biraz televizyon ve radyo konusunda herhalde şeyler, ne derler? Meraksızlar, ilgisizler. İlgi yok, ilgi ilgi yok. İlgi yok. Hakikaten üzülüyor insan. E, ama belki de şey yapmak istemiyorlar. Deşifre etmek istemiyorlar kendilerini. O da olabilir. Belki konuşmuşlardır. Burada açıklamak istemiyorlardır. O zaman ben şey diyorum ya biraz müzik dinleyelim bari diyorum Oktay. Tamam Telefon bakıyorum. Ha hatlar kilitlenmiş ondan. O hattı <gülüyor> ben bir açacağım. İçeride bir tatlı bir tıkanma varmış sevgili dinleyiciler. Onu bir bir açayım ondan sonra hayır, hayır, lütfen hiç olmaz. Hayvanlar, güneş, Abi güneş, güneş, güneş, güneş, güneş, güneş, güneş, güneş, güneş, güneş, Hadi güneş, güneş, güneş, güneş, güneş, güneş, güneş, güneş, güneş, güneş, Come <gülüyor> diyecek. Ondan sonra başlayacak. Ama, ama Oktay tamam. yani biliyorsun ağır cezai mühidesi var yani. Doğru. Çok teşekkür ediyorum. Ve Oktay sebebi ziyaretimiz nedir? Sebebi ziyaretimiz Stüdyoyu. yarın. Stüdyoyu. Çünkü yarın soğuk bir ortam buradan. ne diye giriyoruz tekrar. Hakikaten bugün ne soğuktu ya. Ne ya soğuk odun, odun, odun getireceğim ben yarın. Tamam ben de evdeki birikmiş gazeteleri getirelim Güzelce mi ısınırız? Eldiven getirelim. Sen daha, de eldiven getirip olur. olur mu? Çünkü. Çünkü ellerim çok üşüdü benim. O yüzden. Böyle biz bacaklarımızın altına koyuyoruz. Benim oradan sıcacık oluyor. Lazım ama. <gülüyor> Bizim lazım olmaz. Bize lazım, biz lazım kullanmıyoruz. <gülüyor> bize olmuyor ya. Bir size... ben hiç kullanmıyorum elimi. E Oktay, bir hoşçakal gerekiyor gibi cis nedence. burada olacağımıza dair söz vermek için herhalde buradayız ee, şu anda. Söz demeyelim de iyi niyet diyelim, temenni diyelim, otizela <gülüyor> <o ticiler> diyelim. <gülüyor> söz vermekten çekiniyorsun. Ben söz Ay. vermekten çekiniyorum arkadaş. Hali. Dünya hali. Şimdi söz verince tutmak lazım. Tutamazsak ayıp olur. Arkamızdan laf olur. Falan olur filan olur diyoruz. Ve bugünkü yarışmamızı kimse kazanamadıydı. Önürmüsünüz sevgili dinleyiciler. Çünkü yani kazanan olsaydı ne yapacaktık? Zaten bizim de bir hediyemiz yoktu. Sebep <gülüyor> <gülüyor> sonuç ilişkilerini yanlış kuruyor olabiliriz zaman zaman. Evet, Bu e... soğuktan. Çünkü şu anda stüdyodaki sıcaklık kaç derece? 17. 17. <gülüyor> 17. <gülüyor> Delirten. Sabahtan beri 18'di bir şey yoktu. 17 oldu. 17 oldu 17 oldu diye bağırmaya başladı kız ya. Hakikaten 17 derece yalnız bugün... Bugün için yüksek bir sıcaklık. Basketbolda çok soğuk bir derece olduğunu görüyorum. Evet, bugün düşünüyorum Ankara'da ben. en yüksek sıcaklık 15 derece. Ay. Bizim stüdyodaki en yüksek sıcaklık 17 derece. <gülüyor> Yine i̇yi Bütün Yine iyi. İyi dışarıda gezelim ben Ankara'da gibi. olmasına rağmen 2 derece yüksek. Bizim şükretmek lazım. Çok teşekkür ederiz. O zaman hoşça kal diyelim Herkes. ve gidelim biraz kalorisi olan şişini alalım. O zaman hoşça kalın sevgili izleyiciler. Hoşça kalın. Güzel. Günaydın. Günay ay aydın dın dın Günay ay ay aydın